Sizin okulu sunar. Günaydın Bir Dolap Kitabı hoş geldiniz. Günaydın herkese. Çok güzel bir sabahtı vapurla gelirken Yunus gördük. Evet her zaman görme şansımız olmuyor iyi oldu. Bugün elimde çok gizemli bir kitap var. Evet hayli gizemli kapağından daha bakar bakmaz acaba içinde ne var dedirten cinsten dedektifler dosyası adı e, mandolin yayınları tarafından yayınlandı kısa süre önce e, John ve Albert Vignoli yazmış Feliciano G. Zekkin e, umarım doğru okuyorumdur e, illüstrasyonlarını yapmış e, dedektifler dosyası edebiyat polisiye edebiyat tarihinin gelmiş geçmiş en ünlü dedektiflerini bir araya getirmiş bir kitap mercek altına alıyor evet aynen öyle <gülüyor> e, elbette Sherlock Holmes'te başlıyor e, ondan sonra bir, bir dakika bir dakika bu elbette üstünde durmak istiyorum e, çünkü en en ünlü bilinen en ünlü e, dedektif Sherlock Holmes yani öyle bir araştırma da yapılmış insanların ilk söyledikleri isim Sherlock Holmes oluyormuş bir de e, böyle bir polisiye kahraman olarak yaratılmış ilk karakter hmm. Sherlock Holmes bir de yani figür olarak o görünüşü işte karakteristik özellikleri o şapkası peleriniyle falan böyle çok ünlü bir imgeye Aslında, dönüşmüş. Bir yani ikonografisini dönüşmüş. oluşturmuş evet, sanki değil bir mi? Ikono, i̇kona dönüşmüş birisi işte büyüteciyle piposuyla. İlk karakterimiz bu Sherlock Holmes Arthur Doyle'un yarattığı 19. yüzyılda ortaya çıkmış bir karakter. Ondan sonra ben sırayla kimler var kitapta onları bir sayayım. Dashiell Hammett'in Hammett Sam Spade adlı dedektifi var. Malta Şahini adlı hmm. filmi de yapılmıştır. Humphrey Bogart canlandırmıştı. Yine Hammett'in Nick ve Nora Charles adlı bir karı koca dedektif çifti var. Simeno'nun Megre, hmm. müfettiş Megre'si var. Edgar Allan Poe'nun August Dupin adlı kahramanı var. Gilbert Keith Chesterton'ın Peder Brown'u var. Earl Derby Charlie Chan adlı Çinli Amerikalı işte hmm. Hawaii'de yaşıyor sanırım. Çok eğlenceli bir karakter ben de yeni tanıştım. O var ve elbette Agatha Christie'nin Herkül Puaros'u Her, ve e, zaman, evet. Bayan Marple'ı Miss Marple var. Herhalde Sherlock'la yarışan bir puaro vardır değil mi? evet. Yani Herhalde öyle, öyle. yani e, diğerleri arasında da hani ismi da e, bilinen tamam, işte ama... sinemaya uyarlanmış tipler var ama Herkül Poirot benim için e, mesela kişisel olarak Sherlock Holmes'tan çok daha üsttedir. Gerçi onun adı akılda daha az kalıyor sanki yani değil mi insan ya vardı ya hani şu kadının yazdığı filan gibi şeyler söyleyip de adını söyleyemeyim. Yumurta kafalı evet. pos bıyıklı dedek deyince ama. <gülüyor> evet Herkül Poirot. Ee, kitaptaki bu karakterler e, yazarlarının onları yarattığı tarih sıralamasına göre dizilmişti. Sherlock Holmes'e başlıyor. Ee, nasıl başlıyor? Zaten kitabın adı dedektifler dosyası. Ee, her karakter bir dosya şeklinde ele alınmış tek tek. Yani e, bütün ayrıntılarıyla e, çok güzel bir tasarımı var. Kitabın tasarımı çok hoşuma gitti benim. Küçük metin kutucukları var ayrıntılı bilgilerin olduğu bölümler var ve her kahramanın sonunda da bir macerasından özet gibi bir şey anlatmış yazarlar ki hem kahramanı hem de yazarın yazdığı esere dair bir fikir edinelim diye. Peki yöntemlerine dair çünkü her dedektifin de kendince bir yöntemi vardır ya. Var. Yani. Hı. ...bütün yöntemleri tek tek anlatıyor... ...işte Sherlock Holmes ile başlıyoruz... ...dünyanın en ünlü dedektifinin dosyası... ...zaten dünyanın Heh. en ünlü dedektifi diye başlıyor... İşte burada küçük bir... ...kimlik bilgisi verilmiş bir kutu içinde... ...ve... ...Sir Arthur Conan Doyle'dan bahsediyor... ...onun hayatından böyle kısa anekdotlar var... ...ve Sherlock Holmes ile ilgili... ...Sherlock Holmes'un... ...tümden gelin metodundan bahsediyor mesela... Ondan sonra ıı, ekipmanları neler? Sınırlı çalışma ek ekipmanları varmış ve e, bunlar pipo, büyüteç, kimyasal gereçler <gülüyor> ve bir kemanmış. <gülüyor> i̇şte evet e, Kemanı güzelmiş. sadece rahatlamak için kullanıyordu diyor. Pipo ee, için bir açıklama yapıyor mu? Hayır. İlginç. E, ve bu enstrümanlardan daha önemli olan beşinci bir enstrümanı vardı. O da beyniydi diyor. <gülüyor> Ondan sonra Sherlock Holmes'ten bir alıntı var. Bence insan beyni içini kendi seçtiğimiz mobilyalarla döşediğimiz boş bir oda gibidir. Vay vay vay. Demiş. Ee, Sherlock Holmes'un Dr. Watson'la ki en yakın arkadaşı ve bazen şey de denir. Sherlock değil de aslında Watson, Watson e, asıl e, olayı çözer. E, Sherlock son işte makyajını Aha. yapar gibi şeyler de söylenir. İşte tanışmaları birlikte yaşadıkları ilk e, vaka... Ondan sonra da Sherlock Holmes'ün son macerasından bir özet var. Sherlock Holmes son görev diye bir e, macerası var ve iz, izni kaybettiriyor. Yani ortadan kayboluyor. Şimdi bir, e, yanlış bilmiyorsam eğer Sherlock Holmes bir tefrika olarak başlıyor bir evet. gazetede. Ve e, yazar bir yerde yoruluyor mu ne oluyordu bir şekilde onu yazmayı bırakınca da baya bir hadise çıkıyor. Evet işte bu son görevde e, Sherlock Holmes işte e, o maceradaki düşmanı olan kişiyle işte bir profesör e, Moriarty ile karşılaşıyor. Yüzleşme anı var. E, Doktor Watson da o sırada oradan ayrılmak zorunda kalıyor bir nedenle. Ve döndüğünde e, Holmes'ten bir not buluyor. Holmes o şelale gibi bir yerde ölmüş mü artık düşmüş mü izi kayboluyor Hı -hı. ve ondan sonra e, bayağı İngiltere'de insanlar tepki göstermişler e, Sherlock Holmes'in bir anda ortadan kaybolmasına. Yani ben kraliçeden mektup almaya evet, evet. kadar olayın vardığını hani doğru mu bilmiyorum ama. Evet evet yani şey e, bir tepki görüyor. Daha sonra sanırım e, Arthur Conan Doyle e, bir macera daha yazıyordu aradan birkaç ha. yıl. Belki bir on yıl falan geçtikten sonra bir dönüyor Sherlock Holmes tekrar. O nasıl döndüğünü bilmiyorum. Ee, ama bayağı yani gerçek bir insanmış gibi... ...insanlar tarafından benimsenmiş... ...gerçekliğine o kadar inanılmış bir karakter. Ee, Dashiell Hammett'ın... E, ...Sam Spade'i... ...tam böyle tipik dedektif dediğimiz... Hı. ...bir tipe sahip işte Fetur Şapka. Evet. E, pardesi yakaları kalk. Bu ama artık Amerikan tarzı bir dedektif. Evet, evet Amerikan, Amerikalı. <gülüyor> e, Malta e, ya yani ...ünlü filmi de vardır. Humphrey Bogart canlandırıyor onu. E, zaten... ...Sam Spade deyince gözümün önüne... ...hemen Ay, o Humphrey evet Bogart'ın yani. <gülüyor> tipi geliyor. Ee, diğer Nick ve Nora... ...Charles adlı çiftin olduğu... E... Kitapları bilmiyorum ama bir ilgimi çekti çünkü. Böyle... Sonradan böyle çok dizi yapıldı bu arada çiftlerin evet. e, bir biçimde karı koca ya da işte sevgili dedektiflerin. Evet bu dediğim ama 1930'larda i̇şte evet. yazılmış e, çok sevimli bir çift hobi olarak böyle. E, <gülüyor> Hobiye bak. Olay çözüyorlar. Cinayet çözüyor. Evet. E, ondan sonra e, yine Amerikalı Edgar Allan Poe var ama onun kahramanı e, Fransız Şövalye Auguste Dupin. Ee, yine burada da işte her birinde kahramanları tek tek tan tanıtıyor anlatıyor ee, George, George mu okunur? George, George Simenon e, Belçikalı e, yazar. Onun kahramanı müfettiş Megre de Fransa'da yaşayan bir polis dedektifi ee, aslında Megre de aslında bayağı ünlüdür. Evet yani evet. Onun da mesela Fransızlar çok güzel bir dizisini yaptılar. Uzun yıllar sürdü hmm. ve çok iyi bir diziydi o da. E, onda da böyle tam tipik dedektif tipi vardı. Aslında bir polis ee, müfettişi ama e, özel dedektif gibi yalnız çalışmayı seven bir tip işte bir tane e, karısı varmış onun da e, Megre üzerinde etkisi büyük herhalde çünkü sırf ona özel bir bölüm de var e, sandviçlerini hazırlarmış mesela. Evet. <gülüyor> e, bazen işte 132 numaradaki karısına bir şeyler sormak için telefon kulübesi bulur. Telefon kulübesinden ararmış. O zamanlar henüz cep telefonu yoktu diye de... Ha, Joker hakkını kullanıyor demek ki. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, Megre yöntemi diye bayağı uzun uzun açıklanmış. E, Megre'nin nasıl çalıştığı... E... Yani çocuklar için aslında... Yani sadece çocuklar için değil. Şimdi bu bir çocuk kitabı tamam ama... Aslında müthiş bir Tabii canım, şey var burada. Polisiye ilgi duyan herkes. Yani ben polisiyeye girişti Evet, polisiyeyi yani. çok severim, polisiye evet. çok okudum. Ee, ama arada bilmediğim e, yazarlar çıktı, bilmediğim kahramanlar çıktı. Ani eğlenceli bir karaktermiş bu dediğim e, tipler işte o Charlie Chan e, az önce demiştim. Mesela evet, onu ben de hiç bilmiyorum. Elder Biggers, e, baktım Türkçe'de yok zaten. E, Türkçeye çevrilmemiş. E, Honolulu'da. ...yaşıyor bu karakter... ...6-7 tane mi... ...10 tane mi ne çocuğu var... <gülüyor> ...öyle böyle... Işte, ...tombik böyle yanapları. biraz... E, ...irice, e, sevimli... ...kendini özgü İngilizce ile konuşan bir... E, ...karaktermiş bu... ...Yani Jackie bu. büyük amcası gibi bir şey yani... ...evet yani çok sempatik görünüyor... ...okumadan bir şey diyemeyeceğim ama hemen buradan... ...öyle bir izlenim uyandırıyor hiç... merak uyandırıyor insanda. ...hiç burada şey yok değil mi... ...antikahraman diyebileceğini ne bileyim mesela işte... Bernie Rodenbar gibi Yok. hırsızlama yapan. Yok yani bunlar daha e, klasik polisiyeler diyelim. Yani 1900 e, en son işte Agatha Christie var. O da 70'lere kadar bildiğim kadarıyla. Hı hı. Ne zaman öldüğünü tam hı hı. hatırlamıyorum ama 70'lerde ölmüş olması lazım. ya yani Agatha Christie bitirmiş. klasik polisiyeler üzerine. Evet. Ondan sonra e, final zaten Agatha Christie ile yapılıyor. E, Poirot'un ilk macerası nasıl ortaya? Agatha Christie ...kız kardeşiyle bir iddiaya girişmiş... ...kız kardeşi ona... ...sen işte böyle bir şey yazamazsın... ...gibi <gülüyor> meydan okumuş ve... ...ondan sonra başlamış yazmaya... ...güzelmiş yani beğendim yani bu, bunu... ...bunu da bilmiyordum... ...ve İngiltere'de Shakespeare ve İncil'den sonra en çok okunan yazar... ...güzelmiş... ...yani kitapları en çok okunan... ...zaten bütün dünyada yani yüz milyonlarca baskısı yapılmış... Ee, bir yazardır ve e, Poirot gerçekten e, çok nevi şahsına münasır bir karakterdir. E, küçük gri hücreler Heh. onun da ünlü lafı olur. Burada bakın Poirot'dan alıntı var mı? Bütün güvenimizi teslim etmemiz gereken şey bu gri hücreler yumağı olan beyindir. Gerçeği ortaya çıkarmak ancak onunla mümkün olur. Onsuz değil. Demiş. Ama i̇şte CSI'nin ilk günleri bunlar. <gülüyor> Tabii. E, işte e, her karakterde olduğu gibi Poirot'da da Kişisel yaşamına dair ufak notlar var, yöntemi var. Ondan sonra Agatha Christie'yi uzun uzun anlatmışlar ve Agatha Christie'nin diğer yarattığı kahramanlar, karakterler kimlermiş? Onların bir de böyle çok güzel çerçeveli hmm. resimleri var böyle şömine üzerine asılmış. İşte. Agatha Christie'nin fotoğrafı nasıldır peki o kitap ar arka kapaklarda hep vardı evet, ya Evet ben çocukken çok korkardım Ama yani Çok kork korkardım ama gider gider kütüphaneden i̇şte onun kitaplarını ya. alır o resme bakardım böyle iki kolunu Evet evet bir vampir dokusu var böyle işte Kırmızı rujlu böyle e, çok ya, derin bakardı Az önce kan emmekten gelir falan hani öyle bir his veriyor insan o koltuktaki oturuşu vesaire ne kadar gotik. Evet, yani çok etkilenirdim. İlk başlarda korkardım, ilk Sonra yavaş yavaş böyle açıp, zaten Agatha Christie kitaplarının başında hep şey olurdu, karakterleri tanıtan bir liste olurdu. Ondan sonra işte Dedektif Buaron'un elinde şu ipliçleri vardı diye ha, bir listesi evet. sıralanırdı. O, o sayfayı gördükten sonra ha ben bunu okumalıyım deyip okumaya <gülüyor> başlamıştım. Ondan sonra da hala Agatha Christie'nin tadı bir başkadır evet. onun yerine hiçbir şey dolduramadı. Ee, kitap böyle dediğim gibi tasarımı çok güzel. Ee, illüstrasyonları çok, çok güzel. Ee, sulu boya. Hı -hı. Sulu boya ile yapılmış ama e, işte gerçekten bir dosya gibi hazırlanmış çizimlerle. Işte kağıt parçaları, resimler, alıntılar e, sanki böyle bir dosyaya gerçekten tutturulup yerleştirilmiş gibi düzenlenmiş. Ee, senin de dediğin gibi sadece çocuklar için değil polisiye ilgi duyan herkesin elini alıp bakmak isteyebileceği bir kitap Dedektifler Dosyası mandolin yayınları tarafından e, Türkçe'ye çevrildi e, bugün bizi arayacak ilk dinleyicimize de bu kitaptan armağan edeceğiz Evet şarkı çalmaya başladıktan sonra arayan ilk dinleyicimize. Evet. Şarkıda komik bir polisiyeden Henry Mancini'nin <gülüyor> ünlü bestesi Pembe Panter. Telefon numaramızı söyleyelim. 0212 343 4040. <gülüyor> ...Mandolin yayınlarından çıkan... ...John ve Albert Vignoli'nin yazdığı... ...Dedektifler Dosyası adlı kitabı... ...Esen Avdel kazandı. İyi okumalar. Ben de... ...kendi kitabıma hemen başlayayım. Günüşü kitaplığından... ...çıktığı yakın zamanda... <gülüyor> ...Pardon. <gülüyor> Kardeşim Benim... E, ...adlı Sintia Lord tarafından yazılmış... E, ...bir roman. E, Nazlı Tancı tarafından... E, ...çevrilmiş. Kardeşim Benim... E, ya ben çok yeni okudum ve çok etkisindeyim kitabın doğrusu. Ee, çünkü e, belki de çok e, az değinilen e, bir konu e, edebiyatta çok hani böyle karşımıza çıkmayabiliyor. Çıkmıyor daha doğrusu. Ee, i̇şte Catherine diye bir 12 yaşında kız var. E, kahramanımız. Hı hı. E, onun 8 yaşında bir kardeşi var. E, kardeşi otistik. E, i̇şte annesi var babası var. Ve e, biz Catherine'in bakış açısından e, onların yaşamlarını görüyoruz. Bu arada işte e, kardeşini terapiye götürüp geliyorlar. Orada e, Jason diye bir e, işte çocukla tanışıyor. Jason da tekerlekli iskemlede e, işte elini oynatabiliyor işte kafasını kaldırabiliyor vesaire Hı -hı. ama konuşamıyor. E, ama hani kafası normal yani beyninde hiçbir problem yok Hı -hı. normal çalışıyor ama bedenen e, engelli ve e, onunla e, bir ilişkiydi çocuk o yani Jason'da e, onun önünde bir böyle sözcük e, defteri var El, işte onun için hazırlanmış. Hı hı. O sözcüklerin üstüne elini koyarak iletişim kuruyor. Yani tek tek sözcük göstererek hı hı. E, iletişim kuruyor. İşte Katrin e, de sürekli resim çizen e, bir çocuk işte ona kartlar hazırlamaya başlıyor vesaire. Böyle başlayan bir ilişkileri var. Sonra tabi daha e, karmaşık bir hal alıyor. Eee işte kabaca karakterleri özetlemiş oldum. Hı hı. Ee, kitap Catherine'in bakış açısından e, ama e, yazarın yani Cynthia Lord'un yani otizmi çok iyi bildiği anlaşılıyor. Ee, biraz ara, araştırıyordum. Yani kitapla ilgili okumaya çalışırken e, sağda soldaki işte yorumları vesaire Cynthia Lord'un da bir otistik oğlu olduğunu hı. okudum. Yani bayağı içeriden biliyor. Çünkü hı hı. o çok güçlü bir his kitapta. Yani ben otizmi çok iyi tanımıyorum. Hı hı. Ee, Hani zaten yakın çevremizde olmayınca genelde bilmediğimiz şeylerdir ya bunlar. Evet. E, o yüzden de hani göz ardı etmesi de çok kolaydır. Görmezden gelmek çok kolaydır vesaire. E, ama Cynthia Lord'un çok içinden bildiği e, belli ve... E, dün bu kitapla ilgili bir cümle yazdım. E, bir Dolap Kitap takipçileriyle bu kitabı okuduğumu işte onu paylaşmaya çalışıyordum. O sırada bir cümle yazdım. Bu kitabı okumak insana deneyim kazandırıyor gerçekten bilmediğim ee, şimdi, bir şey hakkında çok ya bilmediğimiz bir şey hakkında bir şeyler yazılıyor sürekli hı hı. ama bu kitap deneyim kazandırıyor evet. yani e, içinde içinden anlatıyor çok içinden anlatıyor ve gerçekten yakınınızda birisi olarak onu hı hı. yaşıyorsunuz şimdi, e, kitabın benim için güzel bir diğer yanı dediğim gibi Catherine'in bakış açısından Catherine e, zihinsel ya da bedensel engeli olmayan bir çocuk hı hı. ama kardeşinin Otizm gibi bir sorunu var e, otistik e, daha doğrusu kardeşi e, bir de bir arkadaşı var o da bedensel engelli hı hı. E, hem aile ilişkileri açısından hem Catherine sosyal e, aile dışındaki sosyal çevresi e, açısından e, arada kalmışlığını onun bu durumu yani hem çok hassas bir çocuk. Hem işte kardeşine iyi bakmaya çalışıyor, sorumluluk üstleniyor. Hem onu seviyor vesaire. Ama bir yandan bütün beklentisi aslında hayattan öyle bir arada kalmış ki normal bir yaşam sürmek. Fakat bu noktada da zaten ortaya şu soru çıkıyor otomatik olarak. Normal ne? Hı, yani evet. o zaman normal ne? Catherine'in beklentileri Catherine için normaller olarak tabii. Hani normal listesi yapsa hı hı. beklentilerini yazacak. Aslında bu. Çıkıyor ortaya bir noktada Yani bir insanın bedensel ya da zihinsel bir engelinin olup olmamasıyla vesaireyle alakası olmadığına dair bir kanaat geliştir mesela bu kitaptan yola çıkarak o kanaati bulabiliyorum <gülüyor> Bu bir kere çok güzel ama daha çarpıcı olan Catherine'in burada yaşadığı şeyler çünkü ...işte böyle özel bir problem olmadan bile... ...mesela büyük çocuklara hep denir ya... ...bak ama sen abisin, ablasın... ...senin ona işte evet. sorumlu... ...yani niye bir çocuğun sırtına... büyük bir yük o. Evet niye yüklüyoruz ki bunu o çocuğun sırtına... ...yani bir kere herkes kendisi bir kere... ...yani bir, bir de o çocuğu büyütürken siz ebeveynler... ...var mıydı sorumluluğunu yıkabileceğiniz başka birisi... ...yani hani bu bencillik niye... ...bu noktada... Ee, ...şeyi de anlıyorum tabii ki yardımlaşmak ayrı bir şey... Hı hı. ...ama bu çok ayrı bir şey... Ee, ve bir de kardeşi otistik ve gerçekten bazı konularda tek başına e, halledemiyor henüz 8 yaşında bir çocuk. Hı hı. E, i̇şte bunun için e, Catherine yollar üretiyor, yöntemler geliştiriyor. E, fakat tabii işte sosyal çevre meselesi yani bazı noktalarda utanıyor. Bir, bir de yan. çocuklar çok acımasızdır. ve de çocuklar çok acımasızdır. Var zaten öyle bir iki karakter. Okuldan işte bir iki karakter. Onların acımasızlığında da aslında bir dolaysızlık var. Dolayısıyla hani yani bir alt metinle bir kasıtla değil acımasız oldu. Yani Hı -hı. çocuk öyle olduğu için yani az düşünüyor bu konuyu. Umursamıyor farkında değil. Hani öyle nedenlerle bu acımasızlığı ortaya koyuyorlar. Ama sonuçta bu can yakıyor. Evet. E bu konuda da zaten çok güzel parçaları var. Kitabın bölümleri var. Onları... E yani şimdi tek tek okumayayım uzun uzun bölümler ama çok etkileyici parçalar. Dolayısıyla burada Catherine'in bakış açısından bakıyor olmamız meseleye hem işte bir otistikin yaşamına şahitlik ediyoruz, işte on anne babası ile ilişkisini görüyoruz vesaire. Hem Catherine'in yani bir otistik kardeş sahibi olan çocuğun işte her çocuk bunu yaşıyordur diyemeyiz tabii ki hı hı. öyle bir şey değil ama on o yaşama bir pencere. Açmış oluyoruz işte Jason'la ilişkisi Yani tekerlekli iskemlede olan işte Bedensel engelli olan arkadaşıyla ilişkisi üzerinden başka bir şey Daha okuyoruz e, o da şu e, Bizim e, Bakış açımızda e, Çok tuhaf Bir şey var e, Bu aslında sözcük bilgisi olarak Ortaya çıkan bir şey mesela Özürlü diyoruz Özürlü dediğimiz noktada Aslında onun bir bahanesi var Demiş oluyoruz orada duygu çok farklı acımaya doğru giden belki de bir duygu var bir insanın kendine özürlü demesi ya da bizim bir insana özürlü dememizde böyle bir durum var ama engelli dediğimiz zaman hı hı. durum başka onun bir engeli var ve buna rağmen yaşıyor ben bunu tercih ediyorum fakat engelli sözcüğünü kullanmaya alışsak bile bakış açımızda eğer özürlülük varsa hı hı. O zaman aslında bir şey değiştirmemiş oluyoruz. Yani bu kitapta bazı sahneler var bunu bana hissettirdi. Ee, yani bizim e, toptan bir zihniyet değişimine ihtiyacımız var. Bence engel, engeli olan insanlarla iletişim kurabilmemiz için onların varlığını yaşamın içerisinde kayıtsız şartsız kabullenebilmemiz için. Çünkü bunu yapmadığımız hissine kapıldım bu kitaptan sonra. Tabii. Kendimi sorgulamak zorunda kaldım. Çoğu zaman görmezden geliyor. İşte insanlar. görmezden gelmek çok kolay evet. çünkü. İşte mesela en son ne oldu? Belediyeler engellilere göre bütün şehri planlamak zorundaydılar. 7 yıl süre vardı. Zamanında yapma, Zamanında yapmamak ne demek? Yapmamışlar ve onları kurtarmak adına süre uzatıldı. Belediyeleri kurtarmak adına yani evet. engelli vatandaşı kurtarmak adına değil. O zaman niye vergi alıyorsunuz? Yani bütün bunları değiştirmenin yolu sanıyorum beynimizdeki bu Küçük pürüzü gidermekten başlıyor. E, o yüzden bu kitabı, yani bu bir çocuk kitabı olarak işte yazılmış. E, tabii ki e, hani işte dil anlayışı, bakış açısı, kavramları verişi ona göre ama bu yetişkinlerin de okuması gereken. Zaten bir yorum bir gelmişti kitabı. değil mi dün evet. e, bu çocuklar için mi yoksa biz de okuyabilir miyiz diye bir ebeveyn sormuştu. Evet. Zaten çok çocuk kitabında aslında sadece ya, çocukların değil herkesin tabii yani, alabileceği bir şey. Tabi yani bana göre oluyor. hiçbir çocuk kitabı sadece çocuklara evet, göre değil yani için. Ha, bazı yetişkin kitapları evet kısıtlı onlar sadece yetişkinlere göre ama çocuk kitapları öyle kısıtlı kitaplar evet. değil çok derin ve çok geniş bir kitleye seslenebiliyor ama bu kitabı yani bir böyle ödev gibi söylemek istiyorum sözcü kullanmak istemiyorum Hı. ama bu kitabı okumalıyız yani kardeşim benim çünkü bu bu kadar içeriden yazılmış olduğu için kitap ee, bize getirisi çok fazla hı hı. Anlayabilmemiz kavrayabilmemiz için e, Gerçekten iyi bir malzeme veriyor bize İyi bir e, zemin veriyor bize e, Bunun üzerinden eğer bakarsak Meseleye sanıyorum bugün Sorun olarak yaşadığımız Daha doğrusu yaşattığımız ama umursamayız Örneğin kaldırma park eden e, işte kaldırma park eden Motorlu taşıt sürücüleri Çok ağır küfür ediyorum Bu e, yani bu şuursuzluğu, bu bencilliği, bu kötülüğü, şeytaniliği yapmaktan vazgeçerler belki diye umarak söylüyorum. Yani ee, umabiliriz. Evet yani e, neyse. E, Gün kitaplığı tarafından yayınlanan kardeşim benim Cynthia Lord tarafından yazıldı. E, ve Türkçe'ye Nazlı Tancı tarafından çevrildi. Bu kitabı herkese tavsiye ediyorum. Çocuklara ve yetişkinlere herkese tavsiye ediyorum. Bu haftalık da bu kadar. Evet, haftaya görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan Esuran'dan, Banu Aksoy ve Yıldıray Karakaya.